21. Sohbet Fanilere güvenmeyip Allah'a güvenmek Dünya ahirete karşı bir perdedir. Ahirette dünyanın ve ahiretin Rabbine karşı bir perdedir. Her fani izzet ve celal sahibi Hakk'a karşı bir perdedir. Her ne zaman ki bir fani ile beraber olursan işte o senin önünde Allah'a karşı bir Perdedir. İnsanlara da, dünyaya da, masivaya da asla iltifat etme, güvenme, dayanma, gönül verme. Ta ki kendi özünün ayakları ve yine kendi züht ve takvanın sıhhatli haliyle ve masivadan sıyrılmış bir halde, izzet ve celal sahibi hakkın kapısına gelinceye kadar hem de her şeyden arınmış ve onun kudret ve azametine hayran kalarak, hem de yalnız ondan yardım bekleyerek, yalnız ondan yardım isteyerek, hem de onun takdir-i ilahisine ve ilmine nazar ederek. Kalbin ve özünün Allah'a kavuşması, tahakkuk ettiği ve huzuruna girdikleri, onun da sana yaklaştığı, selamet bahşettiği, kalplere seni vali ve emir tayin ettiği ve tabip doktor yaptığı zaman, artık dünyaya da, insanlara da iltifat edebilir, mail edebilirsin Böyle bir durumda, senin onlara iltifat ve meylin, kendileri için bir nimet olur. Yine, onların sana getirmiş oldukları dünyalıkları kabul edip, fakir ve yoksullara dağıtman, ve bu arada kendine düşen nasibini alman da bir ibadet, bir taat ve bir selamet olur. İşte kim dünyalığa bu vasıflara sahip olup bu seviyeye geldikten sonra meyil eder ve nail olursa o dünyalık ona zarar vermez. Bilakis ondan salim olur. Ayrıca rızıkları da haram olma şahibesinden temizlenir. Velayetin yani Allah dostluğunun bir alameti vardır. Bu alamet evliyanın yüzlerinde bulunur ki onu feraset sahipleri bilir. Allah dostluğunu lisan değil, işaretler, alametler dile getirir. Kim ki kurtuluş isterse nefsini de, malını mülkünü de izzet ve celal sahibi Allah için harcasın ve kalben insanlardan da dünyadan da sıyrılsın. Tıpkı kılın hamurdan ve sütten sıyrılması gibi Sadece insanlardan ve dünyadan değil, aynen bunun gibi diğerlerinden de sıyrılsın, arınsın. Aynı şekilde İzzet ve Celal sahibi hakkın gayri ne varsa hepsinden sıyrılsın, arınsın. İşte o zaman onun huzurunda her hak sahibine hakkını vermiş olur. Bu seviyeye gelince hem dünyadan hem de ahiretten nasiplerini alırsın. Hem de Allah'ın kapısında bunlara. Dünya ile ahiret ise ayakta olarak sana hizmet ederler. Dünya oturur halde olup sen de ayakta olarak sakın ondan kısmetini alma, yeme. Bilakis onu hükümdarın yani kainatın yaratının kapısındayım. Fakat bu esnada sen oturur vaziyette ol. O da ayakta bulunsun. Tepsi de başının üstünde olsun. Dünya izzet ve celal sahibi hakkın kapısında durana hizmet eder. Kendi kapısında duranı da zelil eder. Rezil rüsva durumlara düşür. Ondan nasibini İzzet ve Celal sahibi hak ile ganilik ve azizlik basamağındayı. Hak erenleri İzzet ve Celal sahibi Allah'ın dostluğunu ve rızasını dünyada müflis olmaya tercih ettiler. Yine hak erenleri Allah'a yakın olmayı ahirete tercih ettiler. Hak erenleri İzzet ve Celal sahibi Allah'tan Kendisinden başka bir şey talep etmezler. Allah dostları dünyada nasiplerin paylaştırılmış olduğunu görünce kısmetlerinde bulunmayan şeyleri istemeyi bırakırlar. Aynı şekilde ahiret dereceleri ile cennetin nimetlerinin de paylaştırılmış olduğunu görünce onları istemeyi ve onlar için amel etmeyi de bıraktılar. Üzzet ve Celal sahibi hakkın rızasından başka bir şey düşünmez ve istemez oldu. Onlar cennete girdikleri zaman, İzzet ve Celal sahibi hakkın cemalinin nurunu görmedikçe gözlerini açmazlar. Fanilere bağlanmamaya ve sebeplere dayanmamaya rağbet et. kiminki kalbi insanlara güvenmekten ve sebeplere dayanmaktan arınmazsa, o peygamberlerin, sıdıkların ve salihlerin geniş ve doğru yoluna girmeye muktedir olamaz. Ta ki meşru ve helal olan dünyalığa kanaat edip, Fazlasını kaderin eline teslim etmedikçe çok dünyalık istemeye yeltenme. Sonu mahvolur. Fakat senin istek ve ihtiyarının haricinde eğer izzet ve celal sahibi haktan bol bol dünyalık gelirse sen o dünyalıkla korunmuş olursun. Allah ondan razı olsun. Anlatıldığına göre Hasan Bersi şöyle derdi. İnsanlara ilminle ve sözünle öğüt ver. Ey vaiz! İnsanlara özünün safiyeti ve kalbinin takvasıyla öğüt ver. Özün saf ve temiz, kalbinde takva sahibi olsun ki böylece insanlara canlı ve fiili öğüt vermiş olasın. Sakın için pis olduğu halde dışının güzelliğiyle insanlara öğüt vermeye kalkışma. İzzet ve Celal sahibi Allah müminlerin kalbine imanı yazmış, nakşetmiştir hem de daha onları yaratmadan önce. Bu ezeldeki takdiri ilahidir. Fakat takdiri ilahi budur deyip oturmak ve iman ve ibadet yolunda çalışmamak caiz değildir. Bilakis çalışmak, hamle yapmak ve takdirdekini elde edebilmek için uğraşmak, dilinmek ve gayret sarf etmek gerekir. Mümin, iman ve bilgiye dayanan sarsılmaz inanç yolunda çalışacak, İzzet ve Celal sahibi Hakk'ın atiyelerine nail olabilmek için hamleler yapacak ve onun kapısında bulunmaya devam edecektir. Bizim kalplerimiz imanı kazanmak için çalışacak fakat belki de İzzet ve Celal sahibi Allah hiçbir uğraşmaya ve didilmeye lüzum kalmadan o imanı bize bahşedecektir. Ancak ne olursa olsun imanı ve bilgiye dayanan sarsılmaz inancı elde edebilmek için bizim mutlak surette çalışmamız gerekir. Siz İzzet ve Celal sahibi Hakk'ın Bizzat kendi zatını vasfettiği sıfatları tevil etmekten Ve kendisine iade etmiş olmaktan utanç duymuyor musunuz? Şunu unutmayın ki Bu hususta sizden önce gelip geçmiş sahabilerle Tabiinden daha geniş malumata sahip olma durumunda değilsiniz İzzet ve Celal sahibi Rabbimiz Kendi buyurduğu şekilde Arş üzerine istiva etmiştir Fakat bu Benzeri bulunmayan bir keyfiyettir. Allah'ım bizi rızıklandır. Bize muvaffakiyet ver. Bizi bidatten uzak tut. Ve bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.